Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programında daha beraberiz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burul. Bu hafta e, size e, hem stüdyodan hem telefondan sesleniyoruz. E, haftanın yeni filmlerinden The Hateful Eight'in müziklerinden Uverture'le açtık programımızı bir Ennio Morricone bestesiydi. E, bu hafta 6 e, yeni filmimiz var. E, Amerika'daki Ödül sezonu başlamış ve vaziyette bu ödül sezonunda en iddialılardan olmasa da ufak tefek adaylıkları olan dört film bu hafta gösterimde. Onlara geçmeden her zamanki gibi iletişim bilgilerimizi verelim biz. Açık Radyo'nun telefon numarası. 212 alan kodu 343 4040. 40. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com Evet bu hafta e, The Hateful Eight ile başladık. E, epeydir beklenen bir filmdi. Quentin Tarantino'nun yeni filmi e, iddialı bir kadro. Samuel Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh gibi isimler var. Bir western oldukça e, klasik bir hikaye hatta. E, ve de daha da belki ilginç tarafı e, Tarantino'nun bunu özellikle film olarak çekmesi. Hatta filmi Broken 70 milimetre çekmesi e, bu bu teknoloji artık mevcut değil 1966'dan beri kullanılmıyor e, ama panavision'un eski kameralarını tekrar çalışır hale getirip e, bu şekilde çekiyorlar ve sonra gösterimi içinde Amerika'da yüze yakın sinemaya tekrar Ee, artık 35 milimetre bile değil 70 milimetre için projeksiyon yerleştirip oralarda özel gösterim yaptırıyorlar. Bize maalesef de oradan dijital olarak gelecek ama Tarantino'nun e, bu film selüloid e, fetişizmini burada görmek mümkün. Evet tür filmlerini evet. seviyor zaten Tarantino. Yaşım gördü filmi. Teş imkan olsaydı biz de hani öyle izleme fırsatımız olsaydı diyeceğim ama yani tabii bir taraftan hani çok klasik bir e, tür filmi demekten ziyade yine türler arası bir deneme yapmış Tarantino burada. Böyle klasik bir western deyip geçmek buna çok zor. Hatta hiç klasik bir western değil. Onu baştan söylemiş olayım. Hatta ben şöyle tanımlamak istiyorum. E, Tarantino elinden Ee, Westen e, şeyinde bağlamında böyle bir e, Agatha Christie romanlarındaki gibi katil kim tarzında bir e, salon polisiyesi diyebiliriz hafifleye e, çünkü hakikaten böyle katil kim hani gizem yani bir gizem çözülmeye çalışıyor bize ve bunu e, Sekiz tane e, karakter yani sekiz tane karakteri e, Agatha Christie bunu çok yapar. Bir eve ya da bir salona kapatır. E, bunu e, birazcık yapıyor. Burada çok karlı bir e, işte Amerikan vahşi batı doğasındayız. Gerçi bu da Wyoming'de geçiyor. hani Onu da biliyoruz. Tekrar tekrar bize söylüyor. Ama hani bütün o kadar katmanlı bir film ki dediğim gibi bir sürü türe gönderme var. Öbür taraftan hikayenin pek çok katmanlı tarafı var. Ama tabii en iddialı taraflarından biri oyuncu kadrosu. Onu hemen e, ilk baştan söyleyelim. E, Samuel Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Demian Bichir, e, Tim Roth, Michael McShane, Bruce Dern, e, esas hani karakterler kimin kim olduğunu tam bilemediğimiz herkesin biraz farklı yönlerinin olduğunu tahmin ettiğimiz e, türde bir film ama bir taraftan da e, işte Amerika'nın kuruluşundan itibaren var olan e, pek çok meseleye değiniyor İşte iç savaş e, ırkçılık ondan sonra e, iç savaş sonrası hala devam eden doğu batı hatta günümüze kadar gelen e, Amerika'daki E, Afrika kökenli yani Amerikalıların siyahilerin uğradığı ayrımcılık, ökçülüğü e, hani bugüne de bağlayan son derece katmanlı bir metin oluşturmuş. Filmin 168 dakika olduğunun altını e, çizmek istiyorum. Bu biraz göz korkutabilir ama e, hissedilen zaman öyle değil gerçekten. E, baştan sona hani çok keyifle izleniyor. E, filmin tek e, yani son Başka kadın karakterler de görüyoruz ama esas Jennifer Jason Leigh'nin canlandırıcı e, Daisy Domergue diye bir karakter var. Esas ana karakter o kadın olması itibariyle orada da farklı bir şey yapmış. Çok enteresan ve çok eğlenceli bir film olduğunu söyleyebilirim. Tarantino severleri hiçbir şekilde Hayal kırıklığına uğratmayacak hatta tam tersine çok memnun edecek bir film. Evet hayal kırıklığı demişken biraz gişe hasılatı yönünden hayal kırıklığı olmuş durumda daha önceki e, filmlerin özellikle son iki filminin başarısından sonra. Ama tabii işin içinde hem süre faktörü var uzun bir film evet. hem de Star Wars faktörü var ki bunu onastiğinde kendisi de belirtmiş. Bir daha kendime not ediyorum bir daha asla dünya tarihinin en başarılı serisiyle aynı hafta gösterime film sokma diye. Ee, ee, orada biraz Disney'e de çattığını hatırlatalım yani o dönemde baya bir Disney benim salonlarımı ya da filmin salonlarını ele geçirmek için baya bir uğraştı diye de e, Disney'e baya e, laf etmişti evet yani salonları alsın almasın seyirciyi almış olduğu belli ee, Star Wars'un ama tabi yine de Sonuçta Tarantino'nun her yaptığı belli bir e, seviyenin üstünde ve hayranların özellikle illaki ilgisini çeken filmler oluyor. Burada da durum aynı. Bir de şeyi de söyleyelim e, filmin müzikleri demin bir, girişindeki e, ouvertürünü çalmıştık. Ennio Morricone'nin Ennio Morricone senelerdir bir western'e müzik yapmamıştı hatta 40 senedir falan sanıyorum. Bununla dönmüş oluyor. Bir önceki filminde bir parçasını e, kullanmış Tarantino Morricone'nin. Fakat o kullanılış Django'da. şeklini... Evet Django'da. Hatta o film için özellikle yazdığı bir parçayı ama kullanılış şeklini beğenmediği için önce Morricone'ye çok itiraz etmiş. Ama herhalde itirazları bir şekilde e, ikna oldu o kullanıma ki bu filmin bütün müziklerini o yapmış. O alıştığımız... Tarantino'nun popüler müzik kullanımının dışında film için yazılmış bir, e, score var. bir, bir skor var. Ve bu skor altın kürelerde de, de aday. Yani. Efendim? Bir sürü popüler müzik de var filmde. Hemen onu da altını çizelim. Yine hakikaten e, Tarantino'nun dokunuşunu taşıyan e, bir müzik seçkisi var filmde. Yani Sadece Morricone'nin e, yaptığı besteler değil. Yine bol miktarda farklı dönemlerden popüler müzikler de filmin içine yedirilmiş durumda. Evet, Maricone'nin e, altın küre adaylığına ilaveten bu arada en iyi senaryo ve en iyi e, yardımcı kadın oyuncu Jennifer Jason Leigh adaylıkları olduğunu da belirtelim. E, bir ufak hatırlatmada bu filmin aslında bir buçuk iki sene önce senaryosu çalınıp e, internetten sızdırılmıştı. Hatta e, bunun üzerine Tarantino bunu filmi yapmayacağını ve bunu roman olarak yayınlayacağını e, duyurmuştu fakat bir şekilde sonradan fikrini değiştirdi ve biraz değişikliklerle yine de filmi yapmaya karar verdi iyi ki de yapmış <gülüyor> evet haftanın bir diğer filmi bunu ikimiz de gördük e, Creed Efsanenin Doğuşu Ryan Coogler yönetmiş başrollerde Michael B. Jordan, Sylvester Stallone Tessa Thompson ve Felicia Rashad yer alıyorlar Bu aslında bir nevi devam filmi ya da işte yeniden doğuş, bir sonraki jenerasyona devir filmi diyelim. Ee, sinemanın meşhur karakterlerinden Rocky tekrar karşımızda. Evet ama burada yeniden doğuşu Rocky'nin değil. Rocky'nin e, tabii Rocky serisini takip edenlerin çok iyi bildiği, onun e, unutulmaz rakibi Apollo Creed'in e, oğlunun ünlü bir boksör olarak... Doğuşunu hikayesi diyelim. Evet, Michael B. Jordan canlandırıyor Apollon'un oğlu Adonis. O Yunan tanrıları isimlerini seviyor bu aile. Daha o doğmadan babası ölmüş. Ölüm nasıl öldüğünü tabii Rocky seyredenler hatırlayacaklardır. Ring'de öldü ve filmde bu tekrar tekrar hatırlatılıyor kendisine. Ee, zor bir çocukluk geçirdikten sonra gayet iyi bir şekilde yetiştiriliyor Şansı dönüyor çok fazla detay vermeyelim Ama e, her ne kadar böyle daha bir beyaz yaka iş ona uygun görülse de Kendisi aslında babasının yolunda gidip boksör olmak istiyor Ve bunu yapabilmek için de e, yetiştiği California'dan kalkıp Philadelphia'ya gidip Rocky Balboa'yı buluyor kendisini çalıştırması için Bu filme karşı evet. duygularımız biraz farklı sanırım ya şimdi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Melis beğendi genel olarak filmi. Ben birazcık e, yani e, hem karakterin çıkışı itibariyle hem motivasyonu itibariyle çok ikna olmadım. Öyle diyelim. Ben Reki Şerisi'ni bu arada çok e, seven e, bir izleyiciyim. Hani takipçisi olarak. Sürde Sırsal Hanım hakikaten sinema dehasını en iyi ortaya koyduğu seri olduğunu düşünüyorum, Raki serisinin. burada da onun bir mentor olarak hani ortaya çıkması ve kullanılması çok zekice. Ama Adonis Johnson yani Apollo'nun oğlunun yani bu baba meseleleriyle fazlasıyla yine hep bu baba meseleleri çok sene, bu sene bizi çok meşgul etti zaten Eylül'den evet. beri. bu karakterler. yani hakikaten bir anlamda E, tamam ilk başta zor bir çocukluk geçirse de sonrasında ağzında birazcık hani altın kaşıkla doğmuş büyümüş bir çocuk. Ama hani bütün bunları reddedip ben illa boksör olacağım e, şeylerine girip, triplerine girip her şeyi e, hayatta kendisine sunulan her şeyi reddedip. Sonra da Raki'yi bulup e, Raki amcasının e, gözetiminde dünyanın bir sonraki büyük e, yıldızı olmak üzere e, çalışması... E, Yani evet olabilir ama o kadar da merak etmedim yani hani bu karakterin başına gelecekler. Çünkü sonuç itibariyle hani son derece avantajlı bir yerden çıkan bir karakter baktığımızda da yetişme itibariyle. Hani Rati gibi sokaklardan gelen biri değil. Ee, her halükarda lüks bir malikanede ve hani son derece e, para ve imkan içerisinde büyümüş biri. Tek eksikliği babası yokmuş işte büyürken. Onun sıkıntısını çekmiş. O kadar şey gelmedi bana yani onun ötesinde de bir şeyler var. Kendi babasının olmaması aynı zamanda annesinin de küçükken ölmüş olması kendi kimliğinin de olmamasını getiriyor. Ve hani yaratabildiği tek kimlik de boks ringinde. O yüzden o kadar sadece böyle bir babam yapıyormuş ben de yapayım kadar basit bir motivasyon gibi gelmedi bana. Bir de şeyi söylemekte fayda var filmin yönetmeni zaten kendi geliştirmiş projeyi. Ee... Kendisi e, yapmak istemiş. Fruitvale Station'ın yönetmeni Ryan Coogler e, birkaç sene önce e, Sundance'te bol ödül alarak adını duyurmuştu. E, Amerika'da boks neredeyse tamamen siyah ve hispanik e, atletlerin elinde. Ve hani şimdiye kadar hep böyle daha çok beyaz boksörler, bütün Rocky serisi vesaire seyrettiğimiz için öyle bir yere geçmiş olması da aslında beni biraz daha mutlu etti. Evet ama keşke hani bu kadar da e, avantajlı bir yerden gelen bir karakter üzerinden olmasaydı. generaki gibi daha sokaklardan gelen yeni bir kahramanın doğuşu e, daha iyi olabilirdi. O zaman da çok klişe diyecektik, aynı hikayeyi yine yapmış diyecektik. Evet ama hani bu sefer ni daha siyahi bir şeye geldiği için dediğim gibi öyle bir çeşitlilik var bu da hani ikna edebilir e, hani e, bence bazı izleyicileri. E, çekimler falan hani ve sinema dili açısından hani Jackie filmlerinden oldukça farklı. Hem boks e, sahnelerinin çekimi, maçların çekimi öyle diyelim. E, ben hani o arada da e, sinema dili açısından da bir farklılık görüyorum da evet. yönetmenin Ryan Cougar'ın e, evet. dokunuşu. Yani Benim ee... çok beğendiğim bir yanı da o yani. E, hep kurguya dayanır çünkü hızlı hızlı e, kesmelere. Ondan bir şekilde sıyrılıp son derece başarılı çekilmiş. E, her ne kadar boks seyretmekten zevk almasam bile e, o çekimlerin başarısıyla, koreografinin başarısıyla bir hayli etkileyici dövüş sahneleri içerdiğini de söyleyelim filmin. Ve yıllar sonra Stallone'ye tekrar adaylık geçirdiğinde söyleyelim ee, bu filmdeki rolünün Altın Küreler'de. Evet en iyi yardımcı erkek oyuncu. Şimdi bir şarkı arası verelim Creed'den bir parça dinleyeceğiz. Last Breath Future'dan geliyor. İçinde bir takım tanıdık temalarda duyacaksınız. İçinde çok zor hissediyordum. Benim evim ben de inanamıyorum. I kept going though. All I can say is I told you. Jury at the bank down the vault. You should have never doubted me. I'm work to my last breath. I'm hustle to my last breath. Yeah, yeah. Uh, yeah, you should have never doubted me. The pain and the struggle followed me. But daddy didn't happen, that bothered me And these cold streets made a man of me No time it'll come, they doubt me Had to keep them OG's round me Keep a young young on me grounded You never know where your motivation to come from We do the most with these bras and pops undone They try to push you aside, you gotta fight, some. I had a line on the side and then we brought guns I want that number on my spot, I'm like Icon I got that beast in my eyes, I'm like Tyson With my heart and my drive, I know I'm righteous Keep some ice in me, rocky, rocky like bad boy Once you win, win, win, you gon' want more Set a tree and tree and tree and need an encore I was down on my last when I found myself I be a fighter to the end, to my last breath I got angels all around me, yeah, yeah I got love all around me, yeah, yeah I be a fighter to the end, to my last breath I'ma hustle to my last breath i got angels all around me, yeah, yeah I got love all around me, yeah, yeah I be a fighter to the end, to my last breath I'm a hustler to my last breath I came from no quarter waters Every nigga in my gang got employed You fuck around, you must want a gang war I got old girl and I transport her Jappin is a habit, I got Zans on me I'm ridden in the flame, keep the fan on me Catch me Hussein, whippin' a with them bands on me I'ma kill the competition and I'm playing for keeping You see water dripping, off we didn't catch it I turned nothing into something, now I'm living You neglected me, you know you shouldn't have did that They was coming out, you know you shouldn't have did that You didn't recognize my out of I drive, did that Now I every day I won't get back I just wanna be the champ for the mistress And the one that was saying I couldn't do I got angels all around me, yeah, yeah I got love all around me, yeah, yeah I'd be a fighter to the end, to my last breath I'm a hustle to my last breath I got angels all around me, yeah, yeah I got love all around me, yeah, yeah I be a fighter to the end, to my last breath I'm a hustle to my last breath Who knew I would take it to a whole nother level? Who knew I would it with the heart of a rebel? Y'all done one checkin' for me, mama one checkin' for me i hustle every day, just so I can spend a check on you You my dog to the end, I got so much respect for you I watch you give up on me, but I never lost faith, did I? You didn't never hold me down, and I bought a new safe tonight Paper plates flushing in the wraith tonight I'm built with a new reputation Bless, sweat, and tears are my new foundation Obama on my main line, I like can run the nation I got angels all around me, yeah, yeah I got love all around me, girl, yeah, yeah I'll be a fighter to the end, to my last breath I'm a hustle to my last breath I got tears in my eyes My dream's all I got and now I die for it If I love it with a passion, I'm a ride for it Evet Creed haftanın yeni filmlerinden Efsanenin Doğuşu filminde kullanılan parçalardan biriydi. Future'dan Last Breath daha önceki Rocky filmlerinin temalarını da barındırıyordu. Filmin oldukça başarılı bir de soundtrack'ı olduğunu hemen belirtelim. Haftanın filmlerini konuşmaya devam ediyoruz ve sırada bir finansal kriz filmi var. The Big Short Büyük Açık Evet, Adam McKay yönetmiş bu filmi de ee, ama aslında bu da bir kitaptan uyarlama. Michael Lewis'in e, aynı adlı kitabından. Michael Lewis adı da tanıdık gelebilir bazı dinleyicilerimize. Daha önce Moneyball e, adlı yazılı kitap da sinemaya uyarlanmıştı. E, orada da yine rakamlardan bahsettiği bir kitapta ama orada e, beyzboldaki istatistiklerin e, aslında hani E, beyzbolun hem yönetimini hem tekniğini nasıl etkilediği üzerine oldukça çarpıcı gözlemlerde bulunduğu bir kitaptı. Bir inceleme kitabıydı. Ve oradan çok etkileyici bir film çıkmıştı ortaya. E, büyük açıkta Big Short'ta hakikaten o öyle bir kitap nasıl çevrilir diye düşünürken e, Adam McKay enteresan bir şey yapıyor. Adam McKay de aslında tanıdığımız bir isim. Hem e, yönetmen olarak. Bundan önce çok sayıda E, komedi filmine e, imza attığını biliyoruz. SNL episodları da yönettiğini e, hatırlıyorum ben. E, aslında ben Big Short'u pek e, komedi filmi olarak görmüyorum. Şeyde Altın kürelerde yine komedi müzikal evet, kategorileri Altın kürelerin var. kategorileri her zamanki gibi bir kafa Maalesef. karıştırmaya devam ediyor. Çünkü aslında hani çok büyük bir trajediden bahsediyoruz. 2008 büyük finansal krizi. E, Amerika'da trilyonlarca doların kaybı, milyonlarca insanın işini kaybetmesi, evini kaybetmesi. Çok büyük bir trajedinin hikayesi. E, Big Short'ta dört e, farklı adamın hikayesi var. Ve bu dört farklı adamı da e, Hollywood'un <gülüyor> çok önemli isimleri canlandırıyor. Evet, ve çok, çok, çok iddialı bir kadro var. Christian evet, Bale, e, Steve Carell, Ryan Gosling ve Brad Pitt. Ee, ama onlara eşlik eden de çok iyi bir kadro var. Ee, bu dört adamın ortak özelliği farklı biçimlerde ki bunları aslında öncülük eden bu dördü arasındaki esas önemli kişi. Kürsün Bey'in canlandırığı Michael Burry. E, doktor olarak eğitim aldıktan sonra e, fon yönetimine giren biri. Biraz egzantrik bir tip. E, Takım elbise giymiyor. Şort ve genelde sandaletlerle <gülüyor> ofisine giden. Ama bu çizgi bir adam. E, araştırmasını çok iyi yapıyor. E, rakamlarla arası çok iyi. E, ve ilk kez o fark ediyor ki bu e, işte kredisi istediğimiz mortgage piyasasında bir şeyler ters gidiyor. Ve bu büyük firmaların e, bankaların e, bu satın alıp e, Ticaretin yaptıkları bonolarda bir terslik var ve ortadan çok büyük bir balon var ve bu patlayacak. Ve bir nemli şey diyor burada bir açık var bir risk var buna karşı oynarsak çok ciddi para kazanabiliriz. Ve ortada aslında piyasada böyle bir finansal ürün de yok satın alınabilecek. Ve gidip Goldman Sachs'ı buna ikna ediyor benim için böyle bir ürün şey yapın diye. Yaratın diye. Onlar da e, şeyin emlak piyasasının o kadar e, sağlam olduğuna inanıyorlar ki yani bu salak adama yapalım diyorlar. Yani açıkçası ve arkasından kahkah gülüyorlar. Hani nasıl da kaz kazıkladık diye kendisini. E, ama bu arada bir şekilde e, onun bu yaptığı, onun için üretilen bu ürünü Deutsche Bank'tan başka biri e, duyuyor. Onu da Ryan Gosling canlandırıyor. O birazcık daha kurt bir e, finansçı. O onu başkalarına anlatırken böyle birkaç kişi birbirleriyle çok da bir araya gelmeden yani bir kısmı hiç tanışmıyorlar bile gerçek hayatta. Ama farklı biçimlerde bu finansal krizin geldiğini duyuyorlar, hissediyorlar ve buna karşı o dönemde piyasada yatırım yapan adamlar. Ee, yani bir taraftan hepsinin e, sisteme karşı çok yutlu şüpheciliği var e, ve aslında e, bu işte e, gördükleri şey gerçekleşirse e, bir sürü masum insanın da zarar göreceğini de farkındalar. Ve dolayısıyla e, aldıkları kararla ilgili vicdani muhasebeler de yapıyorlar film boyunca. Ee, aralarındaki en etkileyici rollerden birine Steve Carey sahip ee, onu da hemen belirtmiş olayım Brad Pitt'i bazen tanımakta e, zorlanabiliyoruz ee, ancak filmin giri de çok enteresan çünkü daha önce benzer konuları ele alan filmler de olmakla beraber Margin Call mesela onlardan biri ee, Bir de gerçek olaylara ve gerçek karakterlere dayandığı için film böyle yarı belgesel böyle mockumentry tarzında bir şey de kullanmış yönetmen. Ee, arada gerçek bir takım e, insanlar ve e, karakterler kullanıyor ve özellikle finansal piyasayla ilgili zor ve sıkıcı terimleri açıklarken... Ee, mesela arada böyle çok güzel bir e, modeli e, banyo küvetinde banyo yaparken gösterip ona anlattırıyor finansal terimleri. Ya da bir başka sahnede e, bir e, önemli bir ekonomistin anlatması gereken bir terimi hemen yanına Selena Gomez'i koyuyor, onu anlattırıyor adamın yanında. Ya da Anthony Bourdain ünlü şef e, şey yapıyor, hani mutfak kendi mutfağındaki kavramlar üzerinden e, belli ekonomik ürünleri anlatıyor. Birazcık Michael Moore, Margin Kolla bir araya gelirse nasıl bir sinema dili ortaya çıkarı da böyle yarı belgesel bir üslupla ama tabii tamamen bir kurmaca içerisinde kullanmış. Yani oldukça eklektik bir dili var. Çünkü aslında zorlu bir şey anlatmaya çalışıyor. Onun da farkında yönetmen. Ve mümkün olduğunca bunu oyunbaz bir biçimde anlatmaya çalışmış. Evet bu arada sen Margin Call'ı andın. Ben de Inside Job'u tekrar hatırlatmak isterim konudaki bu sefer hakikaten düz belgeseldi bu. Ben de yakın zamanlarda tekrar izleme şansını buldum ve o bankaların yönetiminin işte Reagan döneminden itibaren özellikle e, Amerikan devletinin nasıl göz göre göre bu e, deregülasyona göz, yum, göz yumduğu diye yaptığı ve nasıl Hiç işlemeyecek hiçbir mantığı olmayan hiçbir sübapı olmayan koruması olmayan çeşitli ürünlerin nasıl piyasaya çıktığı nasıl insanların neredeyse göz göre göre bunları bütün servetlerini yatırıp kaybetme yolunda gittiklerini Inside Job çok güzel anlatıyor. Bu filmin de bu hafta gösterime giren The Big Short Büyük Açık'ın da eleştirilerinden birinde New York Times'dakinde hem hani iyi anlatması hem de bir yandan da seyirciyi böyle bir bütün o sisteme karşı hakikaten bir gaza getirmesi ve öfkelendirmesi konusunda da bir yorum vardı onu da yapmayı başarmış bütün bu bilgileri de verirken anladığım kadarıyla evet yani dediğin gibi Çok zor bilgilerle eğlenceli bir arada birleştirip çok zorlu bir konuyu anlatmayı başarmış bir film. Ee, o açıdan senenin izlemeye değer filmlerinden biri. Emin hakikaten çok eğleniyorsunuz ama aynı zamanda çok da sinirleniyorsunuz hani. Onu da söylemek lazım dediğin gibi ne kadar sorumsuzca bu işlerin yapıldığını ve hala yapıla geldiğini de çok net bir biçimde anlatıyorlar. Yani hala bitmediğini de görüyoruz. Evet ve yani o birkaç firma battı evet gitti vesaire ama onların yöneticileri ve bunlara yol açanlar da aslında pek de bir bedel ödemediler bu e, krizin bu çöküşün e, ardından. Evet bu hafta bir yeni filmimiz daha var Oscar sezonu yaklaştıkça böyle senin iddialı filmleri aynı hafta içerisinde birbirinin peşi sıra vizyona girmeye devam ediyorlar. Bir diğer iddialı filmse bu hafta Joy, o da David O'Ra'sil'in son filmi. Evet, Joy'un da çok iddialı bir kadrosu var. David O'Ra'sil'in daha önceki de defa beraber çalıştığı Jennifer Lawrence, Bradley Cooper ve Robert De Niro. Ayrıca Edgar Ramirez, Isabella Rossellini, Diane Ladd, Virginia Mason bir büyük aileyi canlandırıyorlar. Bradley Cooper hariç. 80'ler sonları 90'lar başlarında gerçek bir karakterden yola çıkıyor film ama başka karakterlerin hayatlarından da unsurlar eklenmiş e, kadın hikayeleri güçlü kadınların başarılı kadınların hikayeleri diye başlıyor zaten film e, ama film başladığında baş karakterimiz hiç de öyle başarılı bir konumda değil. Ee, çok zeki bir kadın ama üniversiteye gitmek yerine boşanan annesine babasına destek vermek üzere evde kalmış Annesinin yanında işte çok hızlıca evlenip hemen çocuklar yapmış ve bir şekilde e, onlara bakmanın sorumluluğu da ona binmiş tamamen ee, Daha bir hayli genç olmasına rağmen tam yaşını öğrenmiyoruz ama e, bir şekilde köşeye kıstırılmış hissediyor kendisini Ee, ve bir yandan da küçüklüğünden beri çeşitli icatlar yapmayı seviyor. Ama bir şekilde onları ya patentine alamıyor ya bir şeyler bir şey, Yani olamamış bir türlü. Ve bir noktada e, tekrar bir icat yapıyor. O kısmı e, işte e, gerçek hikaye. E, bu e, paspaslar vardır. Kendi kendine sıkılan. işte çekip döndürüp vesaire hiç ellemenize gerek bırakmayan paspası. Onu... ...buluyor, onu yaratıyor daha doğrusu... ...tasarımını da yapıyor... ...ilkini de, prototipini de üretiyor... Ee, ...ama tabii... ...iyi bir ürün bile olsa bunu yapmak yetmiyor... ...onu bir de satmak lazım... ...ve binlerce satmak lazım kar edebilmek için... ...ve bunun da peşine kendisi düşüyor... ...her şeyin peşine kendisi düşüyor... Ee... Yani David O'Russell'ın son zamanlarda çok yıldızı parladı. Benim özellikle çok çok sevdiğim bir yönetmen değil. Hani hikayelerini iyi anlatıyor ama çok da e, istisnai şeyler yapmıyor diye düşünüyorum. Burada da benzer bir durum var. E, zaten çok iyi bir kadro toplamış vaziyette. E, film Altın Küreler'de e, komedi veya müzikal dalında ki bu da tam bir komedi sayılmaz. Çok dramatik yönleri de var. Ee, en iyi film ve en iyi kadın oyuncu dallarında Altın Küre'ye aday Oscar'larda çok fazla bir iddiası olacağı düşünülmüyor ama e, bu kadroyu tekrar bir arada görmek e, için e, keyifli olabilir Jennifer Lawrence'ın zaten bence müthiş bir e, karizması var e, ekranda olduğu anda onu yüklenip götürebiliyor yani görmeye diyebilir ama kaçırmayın mutlaka bu hafta sinemalara koşun diyeceğimiz bir film de pek değil Joy biz evet, hatta bu hafta ciddi rakipleri var evet bu hafta öyle bir durum var ve o rakiplerden birinden bir parçayla da devam edeceğiz şimdi demin bahsettiğimiz The Big Short Büyük Açık'ta kullanılan bir Led Zeppelin parçası çalacağız filmin fragmanlarında da kullanılıyordu When the Lovey Breaks Led Zeppelin'den When the Levee Breaks' de dinlediğimiz şarkı haftanın yeni filmlerinden The Big Short büyük açıkta kullanılan bir parçaydı. Ee, evet setlerin yıkılması, suların coşması, akması e, bu finans krizi içinde kullanılabilecek bir metafor zaten ve filmin fragmanında da bu şarkı kullanılmıştı. Bu hafta iki de e, farklı. Yörelerden filmimiz var bu e, tanıttığımız e, dört filme ilaveten biri Fransa'dan geliyor. Leprof Aman Hocam 1. E, aman Hocam 1 diye çevrilmiş. Zira bunun bir de ikincisi var. Hatta dağıtım şirketi ikincisini almaya karar vermiş önce. Sonra bakmışlar ki ilk film Türkiye'de hiç gösterime girmemiş. 2013 yapımı. E, ama komedi biraz zor e, ülkeden ülkeye gezdiği için e, bu filmi... Alt yazı koymak yerine Türkçeleştirmeye karar vermişler yani sadece dublaj da değil ama esprileri de bir miktar Türkiye'ye uyarlamaya karar vermişler. Bu eskiden Türkiye'de çok uygulanan bir sistem özellikle komedilerde bütün Marx biraderlerin çevirileri, Laurel Hardy çevirileri gibi örnekler var tarihte onu tekrar canlandıran bir uygulama. Filmin yönetmeni Pierre François Martin Laval aynı zamanda filmin başrollerinden birini de üstleniyor. Ona Christian Clavier, Isabelle Nanti ve Kev Adams eşlik ediyorlar. Fransa'da bir kenar mahalle lisesi çok başarısız. Ülkenin hatta en kötü sınav sonuçları bu liseden geliyor. Öğrenciler felaket ve en sonunda... Bu başa çık, öğrencilerle başa çıkmak için en az onlar kadar kötü öğretmenler bulmaya karar veriyorlar. Onların maceralarını anlatıyor film. Bir de animasyonumuz var. Agent Fox, Sevimli Tilki, Çin'den geliyor bu animasyon. Yönetmen G Shui Ying, Türkçe kimlerin seslendirdiğini dağıtım şirketi maalesef bildirmedi. Bir tilkinin casus olarak maceralarını anlatıyor bu filmde. Evet bu hafta 6 yeni film dedik bunlardan 4'ü Amerika'da ödül sezonunun e, kimi adaylıklar almış filmleri bu sene eleştirmenlerin Amerika'da çok beğendiği filmler hemen onları tekrar hatırlatalım. Quentin Tarantino'nun yeni filmi The Hateful Eight e, artık Ryan Coogler tarafından e, yönetilen e, Rocky filmlerinden bir sonraki jenerasyon Creed efsanenin doğuşu. Adam McKay'dan 2008 finansal krizinin gelişini anlatan The Big Short, Büyük Açık. Ve David O. Russell'ın Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, ve Robert De Niro'lu filmi Joy. Ve evet, şimdi Joy'dan bir parçayla devam edeceğiz. Filmin sonlarında önemli bir yerde e, duyu duyuyoruz bu şarkıyı da. Brittany Howard'dan I I Feel Free bon, bon, bon, bon, bon, bon. I feel free. I feel free. ah fif pom All the pavement's to one huge crowd I can drive down the road my eyes don't see though my mind wants to cry out loud Britney Howard'dan dinledik I Feel Free. Haftanın yeni filmlerinden Joy'da kullanılan bir parçaydı. Evet bu hafta 6 yeni film gösterime giriyor dedik ama bunlara ilaveten İstanbul Modern'de de yeni bir program başladı dün itibariyle Oscar'ın Yabancıları. Yabancı dilde en iyi film kategorisinde ülkelerin aday gösterdiği filmlerden 18'i gösteriliyor. Bunlar zaten 9'a indirildi şu anda ve 5 tanesi Oscar'larda aday olacak. Ama diğer ülkelerden de neler geldiğini merak edenler için burada çeşitli örnekler mevcut. Bunların arasında bu 9'a kalan son 9'a kalanlardan 5 tanesi gösterilecek. Fransa adına katılan Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang Macaristan'ın filmi bence geçen senenin en iyi filmlerinden Lasson Limeş'in Saul'un oğlu ee, Almanya'dan Giulio Ricciarelli'nin Yalan Labirenti Belçika'dan Jacob van der Merlin Yeni Ahiti ve e, Ürdün yapımı Naci Abunovar'ın yönettiği FIB modernde gösterilecek filmler arasında dün başladı 17 Ocağı kadar Sürecek. Bunlara ilaveten Sivas, Türkiye'nin aday gösterdiği fakat dokuza kalamayan film. Ee, Nikita Mihalkov'un Rusya'dan Güneş Çarpması. Ee, ilk Etiyopya filmi, Oscar'a aday adayı olarak gönderilen e, Zeleke'den e, Kuzu. Avusturya'dan e, Ölümcül Oy'un e, Şili'den Pablo Larraín'in yeni filmi ki o gösterime de girecek aslında The Club. Ee, İzlanda'dan çok e, iyi eleştiriler alan inatçılar Hırvatistan-Slovenya-Sırbistan ortak yapımı Güneş Tepe'deyken, Sundance'de jüri özel ödülünü alan Brezilya filmi Ana Moilert'in Annemle Geçen Yaz Guatemala filmi e, X Volkan Carlo Vivari'de en iyi yönetmen filmi e, en iyi yönetmen ödülünü alan e, Kosova filmi e, Marina'nın yönettiği Babam e, İtalya'dan Huysuzluğu Bırak, Slovenya'dan Ağaç ve Dominik Cumhuriyeti'nden e, Kumparası gösterecek filmler arasında bir e, ...Mustang zaten gösterime girdi... ...Sivas'ta girdi... ...Sağol'un oğlu film ekiminde... ...gösterildi... Ee, ...fakat yine de yeni ahit de... E, ...gösterildi, teyip de gösterildi... ...fakat kaçırmış... E, ...olan dinleyicilerimiz için... E, ...17'sine kadar... ...Cumartesi, Pazar ve Perşembe günleri... ...gösteriliyor modernde... ...bu hafta sonu olan filmleri hatırlatalım biz... Ee, ...yarın... ...saat 1'de Güneştepe'deyken... ...3'te Mustang... 5'te Ölümcül Oyun gösterilecek ee, Ölümcül Oyun Avusturya filmi Good Night Mummy e, Oldukça gerilimli bir film olarak da dikkat çekti Pazar günü ise saat 1'de Sivas 3'te Annemle Geçen Yaz 5'te ise Xcanul Volkan filmi gösterilecek Gelecek hafta da 14, 16 ve 17'sinde Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri gösterimler devam edecek nu e, şimdi bunu fırsat The Second Mother filminde kullanılan bir Jobim klassiğini çalalım size. Agostinho Marso. É pau, é pedra, é o fim do É um pouco sozinho, é um caco de vidro é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, cainga a candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, combo da ribanceira, é o um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a vida. Esta da comida é a chuva chovendo é conversa ribeira das águas de março é o fim da canseira é o pé é o chão é a macestradeira passarinho na mão pedra de atiradeira uma ave no céu uma ave no chão é um recado é uma fome é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estreto, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um ponto. É um teto é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã. É o tijolo chegando, é a lenda, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana. Filhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro indiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rama, é um resto de mato na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É José, é um espinho na mão, é um corte no pé, são as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fio. Caminho é o resto de topo, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma ram, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É mal, é pedra, é o fim do caminho, é um resto O topo é um pouco sozinho, é um cato de vidro. É a vida, é o sol, é a noite, é a morte. é o laço, é o anzol. são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Antonio Carlos Robin'den dinledik Aguas de Marso. Bu hafta e, İstanbul Modern'de gösterilecek Oscar aday adayı filmlerden Brezilya'nın filmi annemle geçen yazda kullanılan bir parçaydı. E, İstanbul Film Festivali'nin bir takım haberleri çıktı bu hafta bir duyuru yaptılar. Üç ay kaldı festivale bu sene bir takım değişiklikler var. Bunların arasında herhalde en önemli olan e, festivalin süresinin biraz kısaltılmış olması ...7-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Hakikaten dünyaya baktığımızda iki hafta süren bir festival yok ve çok da yüklü oluyor bu haliyle. Eskiden Türkiye'de başka festival yokken anlamlıydı ama şu anda kısaltılması bence doğru bir karar. Böylelikle bütün festival boyunca uluslararası bölüm ve uluslararası yarışma sürüyor olacak... Ee, yarışmalar aynı şekilde devam edecek Ulusal uluslararası e, İnsan hakları yarışması Kısa film yarışması e, Gibi e, dallarda devam ediyor Türkiye'den bütün filmlerin Başvurusu için son gün 29 Ocak onu da Hatırlatalım 9 salonda e, Atlas Beyoğlu Fitaş'ta 2 salon Fransız Kültür Merkezi Akbank Sanat ve e, Feriye Sineması Ve e, Kadıköy'de de Rex Sineması'nda 2 salon ile 9 salonda gerçekleşecek bu sene İstanbul Film Festivali ama ona daha var Nisan. Ee, bir Netflix haberi çıktı geçtiğimiz hafta. Netflix Türkiye'ye geliyor diye. Ee, doğru haber şu ki Netflix'in e, Türkiye dahil 130 ülkede e, etkinliğe geçeceği bildirildi. O yüzden Netflix geldi Hali hazırda burada gibi bir durum yok böyle bir anda heyecan yaratıldı ama bir sonraki adımda Türkiye'de düşünülen ülkelerden büyük bir pazar sonuçta özellikle televizyon pazarına düşündüğümüz zaman. Netflix demişken Xavier Dolan İngiltere'deki Netflix'le bir ufak kavgaya girmiş geçtiğimiz hafta zira Dolan'ın son filmi Mommy izleyenler hatırlayacaktır çok garip bir şekilde birebir eee oranında görüntülere sahip. Bir noktasında genişliyor görüntüler ama filmin geneli birebir eee en eni boyu eşit ve bu filme ayrı bir hava katıyor ve tabii ki yani bir nedeni var bunun olmasının Dolan da dolanda eee tercihi bu yönde. Fakat Netflix bu oranı değiştirerek göstermiş. Dolanda eee Twitter üzerinden uyararak bunun düzeltilmesini sağlamış. Evet e, bu haftanın programının sonuna yaklaşıyoruz ama bir haberimiz de bu pazar gecesine dair altın küreler e, bu pazar gecesi verilecek. Saat 2'den itibaren e, bu sene birkaç sene aradan sonra tekrar Ricky Gervais veriyor ödülleri o nedenle seyretmesi eğlenceli olabilir diye tahmin ediyorum. E, sinefiller bir pazar gecesini daha uykusuz geçirebilirler gibi görünüyor. Önümüzdeki hafta aynı zamanda Oscar adaylıkları da açıklanacak 14'ünde Dediğimiz gibi programın başında da tam ödül sezonuna girmiş vaziyetteyiz Bu sene Amerika'da pek çok ödül iddialı iddiası taşıyan film Senenin neredeyse en sonunda gösterime girdi O yüzden bunların çoğunu biz henüz görme fırsatı bulamadık Mesela Altın Küreler'de dram Dram dalındaki adaylara baktığımızda Carol gerçi daha erken girdi o e, kanda yarıştı e, ama bize hala gelmedi. Mad Max gösterime girdi ama onun dışında The Revenant, Room, ve Spotlight'ın adaylığı var. E, önümüzdeki aylarda biz de göreceğiz diye ümit ediyoruz. Komedi dalındaysa bu hafta gösterime giren filmlerden ikisi var. The Big Short, Büyük Açık, Joy, Marslı. Spy, Casus ve Trainwreck ki Trainwreck Amy Schumer'ın filmi Türkiye'de Amy Schumer'ın çok da bir popülaritesi olmadığı düşünüldüğünde gösterime girip girmeyeceği konusunda şüpheler oluşabiliyor evet onu da bu pazar ödül sahiplerini bulacaklarını, altın kürelerini hatırlatalım ve de programımızı burada sonlandıralım herkese iyi seyirler iyi hafta sonları